5301 Oyun ve Eğlence H.Z. Bireyde Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur. 5302 Oyun ve Eğlence H.Z. Ayşe Radıyallahu an anlattığına göre, mahallesinde oturan bir ailede tavla bulunduğu haberi kendisine ulaşır. Bunun üzerine onlara, eğer tavlayı evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkaracağım diye haber gönderir. Böylece onların tavla bulundurmalarını hoş karşılamadığımı ifade eder. 5303 Mübah Oyunlar HZ. Aliye r.a. Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanında bebeklerle oynardım. Arkadaşlarım da oynamak için yanıma gelirlerdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam eve gelince Utanarak saklanırlardı. Ama aleyhissalatü vesselam onları tekrar bana gönderirdi. Beraber oynamaya devam ederdik. 5304 Mübah Oyunlar Ebu Hurer'e Rab'i Allah'u An anlatıyor. Habeşliler Arbeleriyle Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında oynarlarken Ömer İbn-i Hattab Allah'u An içeri girdi. Hemen yere eğilip çakıl alarak onlara fırlattı. Aleyhissalatü vesselam Ey Ömer! Bırak onları oynasınlar. Zira onlar beni erfil buyurdu. 5305 Mübah var H.Z. Ayşe Allahu anha anlatıyor. Ben mescidde oynayan habeşliliği bir seyrederken Resulullah Aleyhissalatu ve selamın beni birası ile örttüğünü hatırlıyorum. Bu hal ben seyretmekten usanıncaya kadar devam etti. Benim gibi. Genç yaşında bir kızım eğlenceye ne kadar düşkün olacağını varın siz. Takdir edin. 5306 Mübah oyunlar Yine Hazreti Ayşe Radiyallahu An Nisaide gelen bir başka rivayetinde şöyle demiştir. Bir bayram günü sudanlılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına oynayarak geldiler. Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Resulullah'ın omuzunun üstünden onları seyrediyordum kendi arzumla ayrılıncaya kadar bakmaya devam ettim. Resulullah seyretmemi kesmedi. 5307. Mübah oyunlar. Hz. Enes şöyle buyuruyor. Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicretle geldiği zaman onun gelişinden sevinç izharı olarak Habeşliler harbileriyle oynadılar. 5308. Lanetleme ve sürme. İbn Mesud Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki müminle tan edici, ne lanet edici, ne kavar eşirkin sözlü, ne de hayasızdır. 5309 Lanetleme ve sövme. Ebu Derda'r-ı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki laneti çok yapanlar kıyamet günü şefaatçi olamazlar. şehit de olamazlar. 5310 Lanetleme ve sövme. Semre İm Cüncü Rabiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki: Birbirinize, Allah'ın laneti, Allah'ın gadabu ve cehennem temelniyle bedduada bulunmayın. 5311. Lanetleme ve söyleme. He z hebuhu erer Rabiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Ey Allah'ın resulü. Müşriklere beddua et. Onları lanetle denilmişti. Şu cevabı verdi. Ben rahmet olarak gönderildim. Lanetleyici olarak değil. 5312. Lanetleme ve sorme. H.Z. Ebu Zeyr an anlatıyor. Resulullah. Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Bir kimse diğer bir kimseyi fıskla veya küzüle itham etmesin. Aksi takdirde. itham edilen arkadaşında bunlar yoksa. Kelime kendine döndürülür. 5313 lanetleme ve sövme. Hezbe Buhari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Sövmüşen iki kişinin söylediklerinin vebali mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir. 5314. Lanetleme ve sövme. Yine Ebhu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah Teala hazretleri şöyle dedi: Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm. 5315, lanetleme ve sürme. İbni Abbas radıyallahu anhum anlatıyor. Bir kişinin, rızasını rüzgara savurmuştu. Tutup rüzgara lanet etti. Resulullah ve selam müdahale buyurdu. Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur. Allah'ın emriyle iş görmektedir. Şunu bilin ki kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse lanet kendisine döner. 5316 Lanetleme ve Söyleme. Hz. Ebû Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bu rüzgar Allah'ın rahmetindendir. Rahmeti de azabı da getirir. Onu görünce sakın ona söylemeyin. Allah'tan rüzgarın hay getirmesini dileyin. Şer getirmesinden Allah'a sığının. 5.317 Lanetleme ve Sörme H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Ölülere sörmeyin. Çünkü onlar salken hayırdan ve şerden gönderdiklerine kavuştular. 5.318 Lanetleme ve Sörme Muire i̇bn ve Şubey Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ölüler hakkında kötü konuşmayın. Sonra birleri üzersiniz. 5319. Lanetleme ve sövme. Abdullah İbn Ömer Radiyallahu anhü bize anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ölülerinizin iyiliklerini zikredin. Kötülüklerini zikretmeyin. 5320. Lanetleme ve sövme. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve vesselam bir seferdeydi. Ensardan bir kadın devesinin üzerinde giderken yüksek sesle devesine lanet okudu. Bunu işiten ve vesselam. Devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi salıverin. Zira artık o lanetlenmiştir buyurdular. İmran radıyallahu anh der ki. Sanki ben deveyi. İnsanlar arasında yürürken görül gibiyim. Kimse ona dokunmuyordu. 5321. Lanetleme ve söme. Zaid ibn al-Halit radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Horozu sönmeyin. Zira o namaz için uyandırıyor. 5322. Resulullah aleyhissalatu ve lanet ettikleri hebute Allah'u an anlatıyor. Ali ibn Abi Talib Adıyallahu An'a bir adam gelerek, Resulullah ve selamın sana terbiye ettiği sır nedir diye sormuştu. Hazreti Ali buna öfkelendi ve, Resulullah ve Vesselam, halka gizlediği hiçbir şeyi bana sır olarak vermedi. Şu kudar var ki, bana dört kelime söyledi dedi. Adam, nedir onlar? Söylermişim deyince, Hazreti Ali, Allah'tan başkasının adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine i lanet edene lanet etsin. Bidatçı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin. Rezin, i̇bn Abbas'tan şu ziyade de bulundu. Ama yoldan ben eden mellundur. Bir hayvana temasta bulunan mellundur. Lüt kavminin pis işini yapan mellundur. 5.323 Resulullah ve selamı lanet ettikleri, H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam riba yeni, yedireni, riba attığını yazanı, sadakaya zekat mani olanı, dövme yapanı, dövme yaptıranı, hastalık sebebiyle olan hariç hule yapanı, hule yaptıranı lanetledir. 5324 Resulullah ve selamı lanet ettikleri, Muhammed ibn Abdurrahman, annesi Amra ibn Abdurrahmandan naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam'ın baş mezar. Soyan erkek ve kadınlar alamet etti. 5325. Resulullah aleyhissalatu ve selam'ın mülânat ettikleri H.Z. Ebu erer abi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Allahım. Ben senden hulf etmeyeceğin bir ahd talep ediyorum. Biliyorsun ben bir beşerim. Hangi ilmine hata eziyet verir? Kırıcı söz sarf eder. de bulunur. değnek vurup canını yakarsam bu haksızlığı onun hakkında. Kıyamet günü bir rahmet. Sevabında bir artış. Sana bir yaklaşma vesile sıkıl. 5.326 Resulullah ve selamı lanet ettikleri. Hz. Ayher adı Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına iki kişi girdi. Resulullah'a bir şeyler söylediler. Fakat ne söylediklerini bilmiyorum. Söyledikleriyle aleyhissalatu ve selamı kızdırmışlardı. Onlara lanet etti, sebetti, kırıcı konuştu. Adamlar çıkınca, vallahi, ey Allah'ın Resulü. Bunların kazandığı hayrı kim kazanabilir dedim. Bu da ne buyurdular. Onlara lanet ettin. Sebbettin dedim. Benim Rabbime şart koştuğumu biliyor musun? Dedim ki. Allah'ım. Ben bir beşerim. Beşerin razı olduğu gibi razı olur. Beşerin kızdığı gibi kızarım. Öyleyse müminlerden hangisini hak etmediği halde lanet edersen. Sebbedersem bunu onun hakkında tahir günahlarından temizlik vesilesi cevabında bir artış ve ücret kıl buyurdular. 5327 mevziler. Ebu İdris el-Havlami. Ebu Zeyd Allah'u Amr'dan anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam aziz ve celil alan Rabbinden naklen anlattığına göre Rabbitala şöyle buyurmuştur. Ey kullarım ben nefsime zulmü haram ettim. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin. Ey kullarım Hidayet verdiklerim dışında hepiniz doğru yoldan sapmışlarsınız. Öyleyse benden hidayet isteyin de sizi hidayet edeyim. Ey kullarım, benim giydirdiklerim hariç, hepiniz açlarsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyin de size yiyecek verelim. Ey kullarım, benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaklarsınız. Öyleyse benden giyin, metalep edin de sizleri giydireyim. Ey kullarım. Sizler gece ve gündüz hata işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları affederim. Öyleyse benden mağfiret talep edin de sizleri bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar verme mevkiyine ulaşamazsınız ki bana zarar veresiniz. Bana fayda sağlama mertebesine de ulaşamazsınız ki bana menfaat sağlayasınız. Ey kullarım! şayet sizlerin öncekileri sonrakileri, kimse olanları, Cinni olanları hepsi de sizden en müttaki bir insanın kalbi üzere olsaydınız. Bu benim ülkümde hiçbir şey zerre miktarı arttırmazdı. Ey kullarım! Eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, kimse olanlarınız, cinni olanlarınız sizden en facili bir kimsenin kalbi üzere olsaydınız, bu benim ülkümden zerre kadar bir eksiklik hasıl etmezdi. Ey kullarım! Eğer sizlerin öncekileri ve sonrakileri, İnse olanları, cinli olanları bir düzlükte toplanıp bana talepte bulunsaydınız. Ben de her insana istediğini verseydim. Bu, benim nezbimde olandan, iğnenin denize batırıldığı zaman hasıl ettiği eksilme kadar bir noksanlık ancak meydana getirirdi. Ey kullarım! Bunlar sizin ana yeriniz. Onları sizin için sayıyorum. Sonra bunların karşılığını size ödeyeceğim. Öyleyse sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şeyi leğvetmesin, kınamasın. Başına geleni kendinden bilsin. 5328. Mevziler bu dev İbnu Kabır Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem'i bitre ikisi geçince kalkar ve Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin. Sarsıcı kesinlikle gelecektir. Takipçi de onun arkasından gelecektir. Ölüm. içindeki şiddet ve sıkıntılarla gelecek. Öyleyse ahirete hazırlanır derdi. Übey devamla dedi ki. Ey Allah'ın Resulü dedim. Ben sana çok salat okumak istiyorum. Duanda e miktarının sana salat u selam yapayım dilediğin kadar buyurdular. Dörtte bir yeter mi? Dedim. Dilediğin kadar buyurdular. Eğer artırırsan, bu senin için daha hayırlı dediler. Yarıya ne dersiniz dedim. Dilediğin kadar buyurdular. Eğer artırırsan, bu senin için daha hayırlı dediler. Ütre iki ne dersiniz dedim. Dilediğin kadar buyurdular. Eğer artırırsam, bu senin için daha iyi dediler. Kendim için dua ettiğim vaktin tamamını size salat u, selam okumaya ayırayım mı dedim. Bu takdirde, Dünyevi ve Uhrevi dileğin kabul edilir. Günahın affedilir buyurdular. 5329 Mevzeler Ukbe İbnu Amir radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gün çıkıp Uhud şehitlerine cenazelere kıldığı namazla namaz kıldı. Sonra minbere geçti. Ben dedi sizden önce havuzun başına varacağım da ben size şahitlik yapacağım. Şimdi şu anda ben Vallahi harzımı görüyorum. Bana arzın hazinelerinin anahtarları verildi. Vallahi ben artık sizin benden sonra şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hususunda birbirinizle rekabete, çekememizliğe düşmenizden korkuyorum. 5.330 Mevziler, Ebu Kebşe'l-Eymari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, üç şey vardır. Bunların doğruluğu hususunda size yemin ederim. Ayrıca bir de hadis söyleyeceğim. Bunları iyi belirleyin. Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez. Bir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah onun izzetini dünya ve ahirette mutlaka arttırır. Bir kul ilenme kapısını açtı mı? Onunla birlikte Allah da o fakirlik. Kapısını açar. 5331 Mevziler. Bir rivayette şu ziyade mevcuttur. Bir kul, Allah rızası için mütevazi olur. Alçalırsa Allah onu mutlaka yüceltir. Size bir hadis söyleyeceğim. Onu iyi belirleyin. Dünya dört kişi içindir. Bir kul vardır. Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul. Malı hususunda Allah'tan korkmakta. Mal ve ilmi kullanarak sıla rahmi yapmakta. Mal ve ilimde Allah'ın haklı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Bir kur vardır. Allah ona ilim vermiştir. Mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir. Malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindeki yapmış gibi sevaba nail olur. İkisi de eşit şekilde ücrete konar. Bir kul vardır. Allah ona mal vermiştir. Fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar. Malı hususunda Rabbinden korkmaz. Cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla sılar rahim yapmaz. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse, mertebelerin en düşündedir. Bir kul vardır. Allah ona ne ilim de mal vermiştir ama, eğer malım olsaydı onunla falan kimsenin yaptıklarını ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin debalini aynen elde eder. 5332 Mevizeler H.Z.N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Kimin azıfı ahiret olursa, Allah onun kalbini zenginliğinden koyar ve işlerini derdi toplurlar. Artık dünya ona hakir gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa, Allah iki gözünün arasına dünyanın fakirliğini, Koyar, işlerine de darmadağınık eder. Netice olarak, dünyadan da eline, kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez. 5333 Mevizeler, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam dediler ki, allah Teala hazretleri şöyle buyurdular. Ey oğlu, kendini ibadetime ver. Gönlünü zenginlikle doldurayım. Fakrını kapayayım. Böyle yapmazsam ellerini meşguliyetle doldururum. Fakrını da kapamam. 5.334 Mevziler, yine Hazreti Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Aleyhissalatu reçel Ey Allahım Resulü dedik. Senin yanındayken kalplerimiz maneviyatta dikkate gelip inceliyor. Dünyaya karşı alakamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz. Yanımızdan ayrılınca ailemizle insiyet edip çocuklarımızı kokladık mı? Önceki halimizi inkar ediyoruz. Bunun sebebi nedir? Aleyhisselatu vesselam şu cevabı verdi. Eğer siz ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde ziyaret eder, yollarda sizinle müsafahada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yok eder. Günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfire ederdi. 5.335 Mevizeler Şebbet İbnu Esr adıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Akıllı kimse Nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de Nefsini hevasının peşine takan ve Allah'tan de bulunan kimsedir. 5.336 Mevziler H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Yedi şeyden önce, Amelde acele edin. Unuturucu fakirliği mi bekliyorsunuz? Tuyan ettirip hazırıcı zenginliği mi bekliyorsunuz? İstat edici hastalığı mı bekliyorsunuz? Aklınızı götürecek ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz? Ani ölüm mü bekliyorsunuz? Cayim mi bekliyorsunuz? Bu beklenen gayet bir şerdir. Yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyamet ise hepsinden kötü, hepsinden daha acıdır. 5337. Mevziler. H.Z. Z, Kuzeyfer Allahu -an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Hamı tarhosh edici içki, günahım her çeşitinin kaynağıdır. Kadın, şeytanın oldasıdır. Dünya sevgisi her çeşit hatanın başıdır. 5338 Mevziler, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam bir bayram namazında kadınlar tarafına geçerek, Ey! Kadınlar cemaati! Allah yolunda sadakada bulunun. istiğfarı çok yapın. Zira ben siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm buyurdular. Dinleyenlerden cesaretli bir kadın. ''Niye cehennemliklerin çoğunu kadınlar teşkil ediyor? Neyiniz var?'' diye sordu. ''Aleyhisselatu Vesselam. Ağzınızdan kötü söz çok çıkıyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı ve dini eksik olanlar arasında akıl sahibi erkeklere galebe alan sizden başkasını görmedim.'' dedi. O kadın tekrar ''Ey Allah'ın Resulü! Aklı ve dini eksik ne demek?'' diye sorunca Aleyhisselatu Vesselam açıkladı. Aklı noksan tabiri, iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olmasını ifade eder. Dinlerinin eksik olması tabiri de onların hayır dönemlerinde günlerce namaz kılmamalarını, Ramazan ayında oruç tutmamalarını ifade eder. 5.339 Mevizeler H.Z. Ali radıyallahu anh demiştir ki, tefekkür edilmeden yapılan kıraatte beklenen hayır yoktur. Fıkıh olmayan ibadette çok hayır yoktur. Fakihlerin fakihi, halkı Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen ve Allah'ın mekrinden de emniyete salmayan ve insanları Kur'an'dan başka şeye et, sevk etmeyen kimsedir. 5.340 Mevziler, İmam Malik'e ulaştığına göre, Hazreti İsa i̇bn Meryem aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın zikri dışında çok kelam etmeyin. Kalpleriniz katılaşır. Çünkü katı kalp Allah'tan uzaktır. Fakat bunu bilemezsiniz. Kendiniz efendiler içcesine insanların günahlarına bakmayın. Bilakis, kullar olarak kendi günahlarınıza bakınız. Çünkü insanların bir kısmı belaya maruzdur. Bir kısmı afiyete mazhardır. Bela imtihan sahiplerine merhamet edin. Mazhar olduğunuz afiyete de hamd edin. 5341 Mevziyeler H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra minbere çıktı. Eliyle kıble cihetine işaret etti ve size namaz kıldırdığım andan beri bana cennet ve cehennem gösterildi. Onlar şu duvarın önünde kemer sür etmiş vaziyette idiler. Hayırda da beşerde bugünkü kadarını hiç görmedim buyurdu. 5342 Mevzeler. Abdullah ibn Abi Bakr anlatıyor. Ebu Talha el Ansari radıyallahu anh bahçesinde namaz kılıyordu. Derken birisi denen kumruya benzeyen bir kuş uçtu. Gidip gelmeye, çıktığı yeri aramaya başladı. Fakat bulamadı. Bu hal Ebu Talhanın garibine gitti ve bir müddet gözleriyle kuşu takip etti. Sonra namazına döndü. Ne kadar kıldığını bilemiyordu. Kendi kendine. Bu malımdan bana fitne arız oldu dedi. Resulullah ve vesselam'a gelerek namazda başına gelen fitneyi anlattı ve ey Allah'ın Resulü. Bu bağım Allah için sadakadır. Onu dilediğine ver dedi. 5343 Muzlara aynı cevazı i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. ve ekinden çıkacak olan bütün mahsulün yarısı karşılığında hayber Yahudilere verdi. Her sene zevcelerine 100 bask veriyordu. 80 bask kuru hurma, 20 bask arpa. Hazreti Ömer radıyallahu an başa geçince, Hayberi taksim etti ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın zevcelerini kendilerine arazi ve suyu ikta etmek veya her yıl almakta oldukları baskları tazmin etme arasında muhayyer bıraktı. Onlar bu. Teklifi benimsemede farklı kararlara vardılar. Bir kısmı arazi ve suyu tercih etti. Bir kısmı da baskıları tercih etti. Hazreti Ayşe ve Hazreti Afsar adı Allah'u anhumu arazi ve suyu tercih edenlerdendi. 5344. Muzlara ayınca vazı. Müslim'in bir rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam hayber kurmalarını ve arazisini kendi embelleri gibi işleyip meyvesinin yarısını Resulullah'a vermeleri şartıyla hayberlilere geri verdi. 5345 muzlara aynı cevazı yine Müslimin girdi yer rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Hayber'i fethettiği zaman Yahudiler Resulullah'a müracaat ederek çalışıp elde edecekleri değin ve meyve hasılatının yarısını vermek şartıyla kendilerini arazilerinde bırakmasını talep ettiler. Aleyhissalatu ve selam onlara biz sizi dilediğimiz, ''Zamana kadar orada bırakabiliriz.'' dedi ve kalmalarına müsaade etti. Hayber'in meyve hasılatının yarısı iki hisseye taksim ediliyordu. Resulullah ve Vesselam bu gelirin humusunu beşte birini alıyordu. 5346 Muzlara aynı cevazı i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ın anlatıyor. Ekim arazi dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında tarlaya su alınan dere kenarındaki ekin Tarla sahibinin olması ve ne kadar olduğunu bilmediğim bir miktarda saman verilmesi karşılığında kiralanırdı. 5347. Muzlara aynı cevazı. İmam Malik anlatıyor. Bana ulaştığına göre. Abdurrahman Allahu Avsadiyallahu bir tarlayı kiraladı. Ölünceye kadar da bu arazi elinde kaldı. Oğlu dedi ki. Ben bu araziyi uzun müddet babamın elinde kaldığı için bizim balımı sanıyordum. Babam öleceği kira tarlanın bize ait olmadığını söyledi ve tarlanın kirasından ödenmesi gereken bir miktar borcun altın veya gümüş olarak ödenmesini emretti. 5348. Muzlara aynı cevazı Kays İbnü Müslim Ebu Cafer'den naklen diyor ki: Medine'de muhacir aileden hiçbiri yoktu ki üçte veya dörtte bir pay ile ziraatçilik yapmasın. Hazreti Ali Sa'd İbn Malik i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın bu çeşitten Muz'lara akdi yapmışlardı. El Kasım i̇bn Muhammed ve Urveden'de benzer rivayet mevcuttur. Rivayette şu ziyade de var. Ebu Bekir ailesi, Hazreti Ömer ailesi, Hazreti Osman'ın ailesi, Ali ailesi ve i̇bn Sir'in ailesi de 5349 Muz'lara anın yasaklığı hakkında Rafi İbnu i, İbn -i radıyallahu anh anlatıyor. Yanıma cüher geldi ve bana. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bize faydalı. Olan bir şey yasakladı dedi. Ben. Resulullah Aleyhissalatu ve selam her ne söylediyse. Mutlaka haktır dedim. Muhakalayı tarla kiralamasını nasıl yaptığımızı sordu. Ben de. Bir onu. Dörtte bir ve kuru hurma ve arpadan baskılarla ücretlendiriyoruz dedim. Bunun üzerine Aleyhissalatu ve selam. Öyle yapmayın. Araziyi ya kendiniz ekin veya ektirin veya kimseye vermeyip sahip olun buyurdular. Rafiler ki, ben de baş üstüne dinlemek ve itaat etmek borcumuzdur dedim. 5.350 Muzlara anın yasaklığı hakkında yine Rafi ve Allah'u an anlatıyor. Biz ensardan tarlası en çok olan kimseydik ve biz. Şu tarla bize, şu tarla onlara ikenlere olmak üzere kiraya verdirdik. Bazen şu tarla mahsul verirdi, şu tarla vermezdi. Resulullah sülullah aleyhissalatu ve selam bizi bundan yasakladı. Fakat yumuşuk mukabil kiralamaya gelince onu yasaklamadı. 5351. Muzlara anın yasaklığı hakkında. H.Z. Cabir Cebir adı Allahu an anlatıyor. Bizden bazı kimselerin ihtiyaçlarından fazla arazileri vardı. Onlar. Biz aramızı 3'te veya dörtte 1'e veya yarıya kiraya verelim dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, kimin arazisi varsa bizzat eksin veya bir kardeşine bağışlasın, ne ücret mukabili versin ne de kiraya versin buyurdular. 5.352 Muzlara Muzara'nın yasaklığı hakkında i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün bir tarlaya uğramıştı. Tarlada egin görünüyordu. Burası kime ait buyurdular. Yanındakiler. Falan kimse kiraya verdi dediler. Aleyhisselatu vesselam. Eğer burayı barışlasaydı. Kendisi için bunun üzerinden muayyen bir ücret almasından daha hayırlı olurdu buyurdular. 5353. Muzlara anın yasaklığı hakkında. Zeyd i̇bn Sabit Sabit Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhabereyi yasakladı. Muhabere. Tarlayı yarı. Üçte bir veya dörtte bir karşılığında almaktır. 5.354. Muzlara Muzara'nın yasaklığı hakkında. H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. Muhabereyi terk etmeyen. Allah ve Resulü ile savaş ilan etsin. 5.355. Med. Mutruf i̇bn Abdullah, babası radıyallahu anh'tan naklediyor. Beni amir heyetiyle Resulullah ve vesselamın yanına gitmiştik. Sen bizim efendimizsin diye hitap ettik. Efendi, Allah'tır buyurdular. Biz, fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin dedik. Bize, söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi mübalağlı medihlerde koşturmasın buyurdular. 5356 Med H.Z. İbni Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. H.Z. Ömer radıyallahu anh'ın şöyle söylediğini işittim. Resulullah ve vesselamı dinledim diyordu ki. hakkında. Hıristiyanların Meryem oğlu Saye yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben kulum. ''Benim için Allah'ın kulu ve elçisi değil.'' 5357 Med-HZ Ebu Bekre radıyallahu an anlatıyor. Bir adam, Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında bir başkasını mebu u etmişti. ''Yazık sana! Arkadaşının boynunu kestin.'' buyurdular. Ve bunu üç kere tekrar ettiler. Sonra da şu açıklamayı yaptılar. ''Bir kimse kardeşini illa da övecekse bari, Falanca zannederim. Ona Allah kafidir. Ben Allah'a karşı kimseyi tezkiye etmem çünkü Allah herkesi benden iyi bilir. Ondan böyle bir fazilet biliyorsa falanca şöyle şöyledir desin. 5358 Medh, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Meddahların ağzına toprak saçmanızı emretti. 5359 Mizah ve şakalaşma H Z H bu hur erer an anlatıyor. ashaptan bir kısmı. Ey Allahım Resulü. Sen bize şaka yapıyorsun demişlerdi. Şurası muhakkak ki şakada bile olsa ben sadece hakkı söylüyor. Buyurdular. 5360. Mizah ve şakalaşma. H Z N S adı an anlatıyor. Bir adam aleyhissalatu ve gelerek. Ey Allahım Resulü. Beni bir deveye bindir dedi. Aleyhissalatü Vesselam da, ben seni devenin yavrusuna bindireceğim dedi. Adam, ey Allah'ın Resulü, ben deve yavrusunu ne yapayım ona bininmez ki, deyince Aleyhissalatü Vesselam, acaba deveyi deveden başka bir mahluk mu doğurur buyurdular. 5361 Mizah ve Şakalaşma, yine Enes Radiyallahu An, Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın, kendisine, ''Ey Zülü Züneyn iki kulaklı'' diye hitap ettiğini, bu sözüyle şaka yapmayı kastettiğini rivayet etmiştir. 5362 Mizah ve Şakalaşma Useyd İbn-i Allahu an anlatıyor. Ensardan mizahçı bir zat vardı. Bir gün yine konuşup yanındakileri güldürürken Resulullah aleyhissalatu vesselam re elindeki çubuğu şaka yollu adamın böğrüne dürttü. Bunun üzerine adam Ey Allah'ın Resulü canımı yaktınız. Müsaade edin kısas yapayım dedi. Aleyhisselatu vesselam da, Haydi yap buyurdu. Adam, Ama üzerinizde gömlek var. Benim üzerimde yoktu kısa tam olması için çıkarımalısınız. adamın talebi üzerine. Aleyhisselatu vesselam gömleğini kaldırıp böğrünü açtı. Adam, Resulullah'ı kucaklayıp böğrünü öpmeye başladı ve, ben bunu arzu etmiştim ey Allah'ın Resulü dedi. 5363 Mizah ve Şakalaşma Abdullah İbn-i Sayyid İbn-i İbn Sayyid Babası tarihçiyle Reb-i Sayyid i̇bn Allah'u Sayyid anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Sizden kimse ne şaka ne de ciddi olarak kardeşinin deneyini almasın. Kim kardeşinin? Deneyini almışsa hemen ona geliversin. versin. 5364. Mizah ve şakalaşma. İbn Ebir Leyli anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın Ashabı adı Allahu Amin Ejma'ının bize anlattıklarına göre, onlar bir sefer yürüyüşünde idiler. Bir konaklama sırasında içlerinden biri uyurken, arkadaşı gidip ipini alır. Uyanınca ipini bulamayan zat kaybettim diye korkar. Duruma muttalı olan Aleyhissalatu Vesselam, bir Müslüman'a, bir başka Müslümanı korkutmak helal olmaz buyurdular. 5365. Aleyhissalatu ve selamın hastalanması ve ölmesi. Hz. Aişe'ye Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam kendisini ölüme götüren hastalığa yakalandığı zaman derdi ki: "Ey Ayşe! ben Hayber'de yediğim zehirli yemeğin elemini hep hissediyordum. İşte şimdi kalp damarımın kesildiğini hissettiğim anlar geldi." 5366 ve Vesselam'ın hastalanması ve ölmesi Yine Hazreti Ayşe Rabiallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın hastalığı ağırlaşıp ağrıları artınca benim odamda tedavi edilmesi için diğer zevcelerinden müsaade istedi. Onlar kendisine izin verdiler. İki kişinin arasında çıktı. Bunlardan biri amcası Abbas İbni Abdülmuttalib idi. Bir başkası daha vardı. Ayakları yerde sürünüyordu. Odama girince ızdırabı daha da arttı. Ağızlarındaki bağları açılmamış yedi kırıbadan üzerime su dökün. Belki iyileşir. İnsanlara bir vasiyette bulunurum buyurdular. Hazreti Hafize'ye ait birliğine oturttuk. Sonra bu kırbalardan üzerine su dökmeye başladık. Bir müddet sonra yeterince döktünüz diye işaret edinceye kadar dökmeye devam ettik. Sonra, iyileşerek halka çıkıp namaz kıldırdı ve bir hitabede bulundu. 5367, ve selamın hastalanması ve ölmesi. Yine sahihende Ubeydullah İbni Abdillah'tan gelen bir rivayette Ubeydullah der ki, H.Z. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdim. Ona, Resulullah ve Selam'ın hastalığından bana anlatmazsın dedim. Anlatmaya başladı. Elbette. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ağırlaştı ve halk namazını kıldı mı diye sordu. Biz. Hayır. Ey Allah'ın Resulü. Onlar sizi bekliyorlar dedik. Leğene benim için su koyun emrettiler. Hazreti Ayşe der ki. Hemen dediğini yaptık. O da yıkandı. Sonra kalkmaya çalıştı. Fakat üzerine baygınlık çöktü. Sonra kendine geldi ve tekrar. Cemaat namaz kıldı mı diye sordu. Hayır. Dedik. Onlar sizi bekliyorlar ey Allah'ın Resulü. Tekrar benim için leğene su koyun emretti. Hazreti Ayşe der ki dediğini yaptık. Yıkandı. Sonra tekrar kalkmak istedi. Yine üzerine baygınlık çöktü. Sonra ayılınca insanlar namaz kıldı mı diye sordu. Hayır. Dedik. Onlar sizi bekliyorlar. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Benim için leğene su koyun dedi ve yıkandı. Sonra kalkmaya yelkendi. Yine üzerine baygınlık çöktü. Sonra ayıldı. Halk namazı kıldı mı diye sordu. Hayır. Onlar sizi bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Hazreti Ayşe der ki. Halk merkeze çekilmiş. Resulullah aleyhissalatu vesselam yatsı namazı için bekliyorlardı. Hazreti Ayşe der ki. Resulullah ve Vesselam Hazreti Ebu Bekre, adam göndererek halka namaz kıldırmasını söyledi. Elçi gelerek ona, Resulullah ve Vesselam halka namaz kıldırmanı emrediyor dedi. İnce duygulu bir kimse olan Ebu Bekre, ey Ömer halka namazı sen kıldır dedi. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Hazreti Ömer, buna sen daha riade hak sahibisin ey haksın cevabında bulundu. Ayşe der ki, o günlerde namazı Ebu Bekir adı Allah'u an Bir ahare Resulullah ve Vesselam, kendinde bir hafiflik hissetti. Bir Abbas olmak üzere iki kişinin arasında, öğle namazı için çıktı. O sırada namazı halka Ebu Bekir kıldırıyordu. Ebu Bekr, Resulullah'ın geldiğini görünce, geri çekilmek istedi. ve Vesselam geri çekilme diye işaret buyurdu kendisini getirenlere beni yanına oturtun dedi. Onlar da Hazreti Bu Bekr'in yanına oturttular. Hazreti Bu Bekr Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın namazına uyarak namaz kılıyordu. Halk da Hazreti Bu Bekr'in namazına uyarak namazını kılıyordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam oturmuş vaziyetteydi. Bu Beydullah der ki: Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanına girdim de Heza, Resulullah'u hamdun aleyhi salatu ve selamın hastalığı ile ilgili olarak anlattığını size anlatayım mı dedim. Bana, "Haydi anlat." dedi. Ben de bu hususta anlattığını naklettim. Söylediklerimden hiçbir noktayı reddetmedi. Sadece Resulullah'ı merkili abbasla birlikte taşıyan ikinci şahsın ismini verdi mi diye sordu. Ben, "Hayır söylemedi." deyince o Ali radıyallahu anh idi, dedi. 5368, aleyhisselatu ve selamın hastalanması ve ölmesi. Bir rivayette Buhari şu ziyade bulundu. Resulullah aleyhisselatu ve selam hastalığı sırasında. Ben, yarın neredeyim? Ben, yarın neredeyim? diye sorarak Hazreti Ayşe'nin yanında kalacağı günü öğrenmek isterdi. Zevceleri, dilediği yerde kalma izni verdiler. Hazreti Ayşe der ki, Aleyhisselatu Vesselam, beni hücremde ve normal olarak bana uğramakta olduğu günde vefat ettiler. Ayrıca Azize Celil olan Allah onun ruhu, şerifelerini kabzettiği vakit, mübarek başları ciğerimle boğadın arasında göğsümde yaslanmış vaziyetteydi. Tükürüğü de tükürüğü karışmıştı. Aleyhisselatu Vesselam'ın hastalığı sırasında bir ara, Kardeşim Abdurrahman İbn-i Ebi Bekir Rabiallahu anhüma içeri girdi. Elinde bir misvak vardı. Dişlerini misvaklıyordu. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam o misvağa baktı. Ver o misvağı bana dedim. O da verdi. Dişlerimle kemirip yonttum ve ucunu gevrek yumuşatıp Aleyhisselatu ve Selam'a uzattım. Resulullah başı göğsüme yaslı vaziyette onunla dişlerini misvakladı. 5369. Aleyhissallatu ve selamın hastalanması ve ölmesi. Yine Hazreti Aisha radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Sürullah ve selam, sıhrati yerinde iken şöyle diyordu: Hiçbir peygamber, cennetteki makamını görmeden kabul edilmez. Bundan sonra hayatı devam ettirilir veya öbür dünyaya gitme hususunda muhayyer bırakılır. Aleyhissallatu ve selam hastalandığı zaman onu. Başı dizimin üstünde baygın vaziyette gördüm. Bir ara kendine geldi. Gözlerini evin tavanına dikti ve sonra Ey Allah'ım! Refik iyalarda bulunmayı tercih ederim dedi. Bu sözü işitince ben kendi kendime demek ki makamı gösterildi ve bizimle olmayı tercih etmiyor dedim. Bunun sırhat yiyken bize söylediği şu hadis olduğunu anladım. Hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden kabz edilmez. Sonra yaşamaya devam ve öbür dünyaya gitme hususunda muhayyar bırakılır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın telaffuz ettiği son söz. Allah'ım, Refik İhala'da cümlesi oldu. Refik İyala. cennetin en yüksek makamında bulunan peygamberler cemaatidir. 5.370 Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalanması ve ölmesi. İbn-i Abbas Rab'iyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Muhtazar ölmeye yakın iken evde bir kısım erkekler vardı. Bunlardan biri de Ömer İbn-i Hattab Rab'iyallahu anh idi. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam, gelin, size, bir şey vasiyeti yazayım da bundan sonra dalalete düşmeyin buyurdular. Hazreti Ömer, Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a ızdırap galede çalmış olmalı. ''Yanınızda Kur'an var. Allah'ın kitabı sizlere yeterlidir.'' dedi. Oradakiler aralarında ihtilafa düştü. Kimisi, ''Yaklaşın. Resulullah aleyhissalatü vesselam size vasiyet yatsın.'' diyor. Kimi de, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözünü tekrar ediyordu. Gürültü ve ihtilaf artınca, ''Aleyhissalatü vesselam, yanımdan kalkın. Yanımda günakaşacağız değildir.'' buyurdu. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anhum'a en büyük musibet Resulullah Sülullah aleyhissallatu ve selamla onun vasiyeti arasına girip engel olmaktır diyerek çıktı. 5371. Aleyhissallatu ve selamın hastalanması ve ölmesi. H Z N anh anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam muhtazar olduğu ölüm anlarına geldiği zaman sık sık zıraplar yürümeye başladı. Kelimeleri Hazreti Fatıma Allahu anha. Vay babacığım! Ne ızdırap çekiyor diye yakınmaya başladı. Aleyhisselatu vesselam. Bugünden sonra baban ızdırap çekmeyecek buyurarak onu teselli etmek istedi. Aleyhisselatu vesselam ölünce. Hazreti Fatıma. Vay babacığım! Rabbi! Duasına icabet etti. Vay babacığım! Gideceği yer Firdevs cennetidir. Vay babacığım! Ölümünü Cevdi'le haber verdik diye yaz etti. ve Vesselam gömülünce de, Ey Enes! Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu diyerek ızdırabının azametini dile getirdi. 5372 ve Vesselam'ın hastalanması ve ölmesi. Yine Hazreti Enes Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın amcası Hazreti Abbas da Allahu bir cemaate uğradı. Aralarında Ensar'dan bir grup vardı. Resulullah'ın dürürabı arttığı için ağlıyorlardı. Onlara Niye ağlıyorsunuz diye sordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselamla beraberliklerimizi hatırladık dediler. Bunun üzerine Abbas Allahu anh Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ın yanına girdi ve Ensar'ın ağlamakta olduğunu ona haber verdi. Aleyhisselatu ve Selam hemen başına boz renkli bir sargı sardı veya bir bürdenin kenarını demişti ve hücreden çıkıp minbere geçti. Halka hitap etti. Ensar'ı hayırlı yad etti ve onlara iyi muamele edilmesini vasiyet etti. İlaveten dedi ki, Allah bir kulunu dünya ile yanındaki arasında muhayyer bıraktı. O da Allah'ın yanındakini seçti. Bu, söz üzerine Hazreti bu Bekir ağlamaya başladı ve, Ey Allah'ın Resulü! Annelerimiz! Babalarımız sana feda olsunlar dedi. Bizde bu ihtiyar adamada ne oluyor ki? Resulullah'ım Allah bir kulunu dünya ile yanındaki arasında muhayyer bıraktı. Kul da Allah'ın yanındakini tercih etti. Söz üzerine ağlıyor. Dedik. Me burada Muhayyer bırakılan Resulullahmış. Bunu en iyi bilenimiz Ebu Bekr abiyyallahu imiş. 5373. Resulullah aleyhissalatu ve selamı yıkanması, kefenlenmesi. H.Z. Z. Ayyer anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı yıkamak istedikleri zaman Allah'a katan olsun bilmiyoruz. Ölülerimizi soyduğumuz gibi, Resulullah'ı da elbiselerinden soyacak mıyız? Yoksa elbisesi üzerinde olduğu halde mi yıkayacağız, dediler. Bu şekilde ihtilaf edince, Allah üzerlerine uyku attı. Öyle ki, onlardan her birinin çenesi göğüslerindeydi. Beyt cihetinden, kim olduğu bilinemeyen bir konuşmacı, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın elbisesi üzerinde olduğu halde yıkayım diye konuştu. Bunun üzerine kalkıp, kamisi üzerinde olduğu halde yıkadılar. Su, kamisin üzerinden dökülüyordu. Aleyhissalatu Selam'ın bedenin elleriyle değil, kamisiyle oluyorlardı. Hazreti Ayşe sözlerine devamla dedi ki, Eğer, daha önce yaptığım işi şimdi yapacak olsaydım, Resulullah aleyhissalatu ve selamı kadınlarından başkası yıkamazdı. 5374. Resulullah aleyhissalatu ve yıkanması, kefenlenmesi, İbn Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam üç nejran kumaş içerisine kefenlendi. İki parçalı bir hulle, Bir de öldüğü sırada. Üzerinde bulunan kâmis. Amir-i Şahbi'den kaydedilen bir rivayette i̇bn Abbas Abbas'ı de bulunur. Aleyhisselatu ve Selam'ı Hazreti Ali. Fazl ve Üsame adıyla Allah'ın yıkadı ve bunlar kabrine indirdiler. 5.375 Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ın yıkanması, kefenlenmesi, İmam Malik anlatıyor. Bana ulaştığına göre, Resulullah Aleyhisselatu ve Selam pazartesi günü vefat etti ve salı günü de defnedildi. Halk namazını cemaat halinde değil fert fert kıldı. Hiç kimse imamlık yapmadı. Bir kısmı, Minber'in yanına defnedilsin dedi. Bazıları da, Baki mezarlığına defnedilsin dedi. Bu münakaşa Hazreti Bu Bekir geldi ve, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın her peygamber öldüğü yere defnedilir buyurduğunu işitmişti dedi. Bunun üzerine, hemen orada mezar, kazıldı. Aleyhissallatu ve selamı yıkamak istedikleri vakit gömleğini çıkarmak istediler. Derken gömleği çıkarmayız diye bir ses işittiler. Bunun üzerine gömleği üzerinde olduğu halde yıkadılar. 5376. Resulullah aleyhissallatu ve selamın yıkaması kefenlenmesi, İmam Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Kabrinde Resulullah aleyhissallatu ve selamın altına kırmızı bir kadife kondu. 5377. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yıkanması, kefenlenmesi. Muhammed ibn Ali ibn Hüseyin anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın kabline rahit yapan Ebu Talha'dır. Aleyhissalatu ve selamın altına kadifeyi koyan. Aleyhissalatu ve selamın azadlısı şükrandadır Allahu amindir. 5378. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yıkanması, kefenlenmesi, Kasım İbnu Muhammed rahimullah anlatıyor. Halam, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'nin evine gidip yanına girdim ve, ey anneciğim, bana Resulullah aleyhissalatu ve selam ve iki arkadaşının kabirlerini ne, örtüsünü açıla bir göreyim dedim. Üç kabri de benim için açı verdi. Bunlar yer seviyesinden ne yukarıda ne de aşağıda idiler kırmızı arsanın kumlarıyla kumlanmış idi. 5379. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın yıkanması, kefenlenmesi İbn Abbas radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu ve selamın kabrini yerden yükseltilmiş olarak görmüştür. 5380. Bölümün başlangıcı ve gelişi Ebu Saîd el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Ölülerinize ölmek üzere olanlara ayillah illallah demeyi telkin edin. 5381. Ölümün Başlangıcı ve Gelişi. Makıl İbnü Yasar adıya Allahu. An anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ölülerinize ölmek üzere olanlara yatsin süresini okuyun. 5382. Ölümün Başlangıcı ve Gelişi. Ebuhur erer adıya Allahu. An anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam. İnsan öldüğü zaman gözleri nasıl belerip kalıyor. Görmez misiniz buyurmuştu. Cemaat, evet, görüyoruz dediler. Bunun üzerine, işte bu, gözünün, nefsini çıkan ruhunu takip etmesindendir buyurdular. 5383, ölümün başlangıcı ve gelişi, Ümmü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Seleme radıyallahu anh'ın yanına girdi. Ebu Seleme'nin gözleri açık kalmıştı. Onları kapattı. Sonra ruh kabza ildi mi gözü onu takip eder. Buyurdu. Ehlinden bazıları feryat u figan koparmıştı. Aleyhissalatu vesselam. kendinize de kötü temennide bulunmayın. Hayır dua edin. Çünkü melekler söylediklerinize amin derler. Buyurdu. Sonra ilave etti. Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret buyur. Derecesini hidayete erenler arasında yükselt. Arkasında kalanlar arasında ona sen halef ol. Ey alemlerin Rabbi! Ona da bize de mağfiret buyur. Ona kabrini geniş kıl. Orada ona nur ver. 5384 Ölümün Başlangıcı ve Gelişi H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, bir Müslüman muhtazar olduğu can çekişme anına girdiği zaman rahmet melekleri. Beyaz bir ipekle gelirler ve şöyle derler. Sen razı ve senden de Rabbin razı olarak bedenden çık. Allah'ın rahmet ve reyhanı ve sana garabı olmayan Rabbine. Kavuş. Bunun üzerine ruh. Miş kokusunun en güzeli gibi çıkar. Öyle ki melekler onu birbirlerine verirler. Ta sen onun kapısına kadar onu getirirler ve. Sizi arzadan gelen bu koku ne kadar güzel derler. Sonra onu müminlerin ruhlarına getirirler. Onlar, onun gelmesi sebebiyle sizden birinin kaybettiği şeyin kendisine geldiği zamanki sevincinden daha çok sevinirler. Ona, falanca ne yaptı? Falanca ne yaptı diye dünyadakilerden haber sorarlar. Melekler, bırakın bunu. Onda hala dünyanın tasası var derler. Bu gelen kendisine dünyadan soran ruhlara falan ölmüştü. Yanınıza gelmedi mi der. Onlar, sıfır, annesine, havaya cehennemine götürüldülerler Aleyhissalatu Aleyhisselatu vesselam devamlı der ki, kafir muhtazar olduğu vakit, azap meleklerimiz. Değen kıldan kaba bir elbise ile gelirler ve şöyle derler, bu cesedden kendin öfkeliği. Allah'ın da öfkesini kazanmış olarak çık ve Allah'ın azabına koş. Bunun üzerine cesedden en kötü bir cife kokusuyla çıkar. Melekler onu arzun kapısına getirirler. Orada bu koku ne pislerler. Sonunda onu kafir ruhların yanına getirirler. 5385 Ölümün başlangıcı ve gelişi Müreyde Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Mümin alnının teriyle ölür. 5386. Ölümün başlangıcı ve gelişi. Bu beyt İbnu Halid es-Süleimî Resulullah Sülullah aleyhissalatu ve asyabından birinden naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, ani ölüm, kafir için gazap ilahinin bir yakalamasıdır. Mümin için de bir rahmettir. 5387. Cevaz. Hz. Nesrullahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamla birlikte demirci Ebu Seifullahu anhım yanına girdik. O, Resulullah aleyhissalatu ve selamın oğlu İbrahim'in süt babası idi. Aleyhissalatu ve selam oğlu aldı, öptü ve kokladı. Daha sonra yanına tekrar girdik. İbrahim can çekişiyordu. Bu manzara karşısında aleyhissalatu ve selamın gözlerinden yaş boşandı. Abdurrahman İbn Avdullah'ı: "Ya Allah, senden ağlıyorsun. Ey Allah'ın Resulü." dedi. Aleyhissalatu ve selam. "Ey İbn Avs. Bu merhamettir." buyurdu ve ağlamasına devam etti. Sonra şöyle söyledi: "Gözümüz yaş döker, kalbimiz hüzün çeker, Fakat Rabbimizi razı etmeyecek söz sarf etmeyiz. Ey İbrahim" ''Senin ayrılmandan dizler üzgünüz.'' 5388 Cevaz, Abdullah İbni Ubeydillah İbni Ebu Müleyke anlatıyor. H. Z. Osman İbni Affan Allahu Anhım Mekke'de bir kızı refah etti. Cenazesinde bulunmak üzere geldik. İbni Ömer ve İbn Abbas Allahu Anhüm'de cenazede hazır oldular. Ben ikisinin arasında oturuyordum. Abdullah İbni Ömer tam karşısında bulunan am İbn Osman'a ağlamayı niye yasaklamıyorsun? Zira Resulullah Aleyhissalatu vesselam ölü ehlinin kendisi üzerine ağlaması sebebiyle azap görür buyurmuştur." dedi. Bunun üzerine İbn Abbas Radiyallahu anhüma Hz. Ömer radıyallahu anh bunun bir kısmını söylemişti." dedi ve sonra İbn Abbas konuşmasına devam ederek anlattı. Hz. Ömer Mekke'den çıktım. Elbeyden Ah Mevki'ye geldiğimizde, Semre ağacının gölgesinde bir yolcu gördü. Bana, git bak bakalım. Bu yolcu, neyin mes'e dedi. Gittim baktım. Meğer imiş. Gelip haber verdim. Onu bana çağır dedi. Tekrar Süheyb'e dönüp, haydi yürü. Emir'in imine uğra dedim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hançerlendiği zaman, Hazreti Süheyb radıyallahu anh, ağlayarak girdi. Hem ağlıyor hem de vay kardeşim vay arkadaşım diyordu. Hazreti Ömer Ey Süheyb ay ağlıyorsun. Aleyhissalatu vesselam. Ölü. Ehlimin kendi üzerine ağlaması sebebiyle azap görür bu yurdu dedi. İbn Abbas radıyallahu anhı der ki: H z Ömer radıyallahu an öldüğü zaman bunu Hazreti Ayşe radıyallahu an hayatullah hatırlatmıştım. Şöyle dedi, Allah Ömer'e rahmet buyursun. Vallahi Resulullah aleyhissalatü selam. Allah, mümine, ehlinin üzerine ağlaması sebebiyle azap verir demedi. Lakin, Resulullah aleyhissalatü selam. Allah, kafirin azabını ehlinin üzerine ağlamasıyla arttırır buyurdular. Hazreti Aişe sözlerine şöyle devam etti. Bu meselede size Kur'an yeter. Orada hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenme Fatır 18 buyurulmuştur. Bu söz üzerine İbn-i Abbas radıyallahu anhün. Gerçek şu ki, güldüren de, ağlatan da Allah'tır. Gülmek ve ağlamak fıtri bir şeniyettir. Kişinin bunda dahi yoktur dedi. İbn-i Müleyk eder ki, i̇bn Ömer bu konuşmalar karşısında hiçbir şey söylemedi. edilen delilleri ikna edici buldu. 5389 Cevaz H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Kendisine, İbn Ömer radıyallahu anh'ın, sağ kimsenin üzerine ağlamasıyla ölüye azap edileceğini söylemekte olduğu haber verilmişti. Şu cevabı verdi, Allah, Ebu Abdirrahman'ı İbn Ömer'i mağfiret buyursun. Aslında o, yalan söylemiyor. Ancak unutmuş veya yanılmış olmalı. Zira Resulullah aleyhissalatu vesselam, Ölmüş bir Yahudi kadın cenazesine uğramıştı. Yakınları onun üzerine ağlıyorlardı. Bunlar onun üzerine ağlıyorlar. Ona da bu yüzden kabrinde azap ediliyor buyurdu. 5390. Cevaz. H Z. Bu Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın birisi vefat etmişti. Kadınlar arkasından ağlamak üzere toplandılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh onları bundan menetmek ve geri çevirmek üzere kalktı. Aleyhissallatu ve selam müdahale edip, ey Ömer, bırak onları. Çünkü göz ağlayıcıdır. Kalp ızdırapa maruzdur. ızdırapın yaşandığı zaman yakındır. Buyurdular. 5391. Cevaz. H Ayşe AİŞE radıyallahu anha anlatıyor. De surlullah aleyhissallatu selam. Ölmüş bulunan Osman i̇bn Mazun'u, gözlerinden yaşlar dökerek öptü. 5392 Cevaz H.Z.N.S. Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Kurlarlar öldürüldüğü zaman, bir ay boyu tokudu okudu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın bir başka şey için bu kadar üzüldüğünü hiç görmedim. 5393 Matemden Nehir Ümmü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor. Ebu Seleme öldüğü zaman, şöyle dedim. Garip adam, diğer gurbette öldü. Ben de, onun için öyle bir ağlayacağım ki, herkes ondan bahsetsin. Tam ağlamak için hazırlanmıştım ki, Said'den, bana yardım etmek isteyen bir kadın geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onunla karşılaşmış ve kadına, sen, Allah kâinin taht ettiği şeytanı tekrar eve sokmak mı istiyorsun? dediler. Bunun üzerine ben de ağlamaktan vazgeçtim ve ağlamadım. 5394. Matemler Nehi. H.Z. Z Ayşe Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem Az Zeyt İmruharise. Câfer İmru Ebî Talib ve Abdullah İmru Rawahhar Rabbı Allahu ölüm haberi gelince oturdu halinden üzüntülü olduğu belliydi. Ben kapı aralığından bakıyordum. Yanına bir adam geldi ve Cafer'in kadınları dedi ve onların ağladıklarını haber verdi. Aleyhisselatu vesselam derhal onları mennetmesini emretti. Adam gitti ve sonra geri gelip ben onları yasakladım. Fakat onlar sözüme kulak asmadılar dedi. Aleyhisselatu ve Selam ikinci sefer emrederek kadınları bundan nehyetmesini söyledi. Ama o, kadınların yine kulak asmadıklarını haber verdi. Aleyhisselatu ve Selam yine yasaklı onları buyurdu. Adam üçüncü sefer geri geldi ve, ey Allah'ın resulü, Allah'a yemin olsun kadınlar bana veya bize galebe çaldılar dedi. Aleyhisselatu ve Selam ağızlarına toprak saç emretti. 5395 Matemden Nehi Cabi İbnu Atik Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Abdullah İbnu Sabit'e geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Onu Allah'ın emri galebe çalmış buldu. Ona teslendi. Fakat cevap alamadı. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam istircada bulundu. İnna lillahi ve inna ileyhi dedi ve biz yaşamanı isteriz ama Allah'ın emri bize galebe çaldı, ey Ebu Rebih dedi. Bunun üzerine kadınlar feryat edip ağlamaya başladılar. İbn-i Allahu an kadınları susturmaya başladı. Ancak aleyhissalatu vesselam, bırak onları ağlasınlar. Vacip olduğu zaman tek ağlayan ağlamayacak buyurdu. Vacip olan da ne dediler, öldüğü zaman demektir dedi. Bunun üzerine kızı, Allah'a yemin olsun. Elimden gelse şehit olmanı isterim. Çünkü sen cihat için gerekli teçhizatı hazırladın dedi. Aleyhisselatu vesselam da Allah onun ezrini niyetine göre verdi. Siz aranızda şehit olmayı ne zannedersiniz buyurdular. Allah yolunda ölmek istediler. Aleyhisselatu vesselam açıkladı. Öyleyse ümmetimin şehitleri cidden azdır. Bilesiniz. Taunda ölen şehittir. Bu olarak ölen şehittir. Yeter ki seferi hattı olsun. Zatul Cem'den ölen şehittir. İshal'den ölen şehittir. Yanarak ölen şehittir. Yıkık altında ölen şehittir. Çocuk karnında ölen. Kadın şehittir. 5396 Matemden Nehi İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sat İbni Ubad'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yanına gelince onu baygın buldu ve ölmüş olmalı dedi. Yanındakiler. Hayır deyince ve Vesselam ağladılar. Resulullah'ın ağladığını gören halk da ağladı. İşitmiyor musunuz? Buyurdular. Allah Keala Hazretleri'ne gözyaşı sebebiyle ne de kalbin hüznüyle azap vermez ancak şunu sebebiyle azap eder ve dilini işaret ettiler yahut da merhamet eder 5397 Matemden Nehi İbn Mesud Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ızdırap ve matem sebebiyle lanaklarını yolan üst başını yırtıp dövünen cahile duasıyla dua eden bizden değildir 5398 Matemden Nehi Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki bir kimse ölünce arkada ağlayanları kalkıp vay benim dağım vay efendim, gibi sözler sarf ederse ona iki melek vekil kılınır. Melekler ölen kimsenin göğsüne vura vura. "Sen öyle misin diye sorarlar. 5399 Matemler Nehi Numan İbn Beşir radıyallahu an riva anlatıyor. Abdullah İbn-i Yevaha an bayılmıştı. Kız kardeşi Amr'a ağlamaya başladı. Vay benim dağım vay kuyum. Vay buyum diye sayıp dökerek yakınıyordu. Abdullah sayıldığı zaman Allah'a yemin olsun. O söylediklerini söylerken her defasında bana sen böyle misin diye soruldu dedi. Söylendiğine göre Abdullah vefat ettiği zaman Amr'a arkasından ağlamadı. 5400 Nehi. H H.Z. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Abdurrahman İbni Avs radıyallahu anh'ın elinden tuttu. Oğlu İbrahim'e gittiler. Aleyhissalatü vesselam oğlu can çekişir vaziyette buldu. Kucağına aldı ve ağladı. Abdurrahman, ağlıyor musun? Ağlamaktan bizi sen etmedin mi? Dedi. Aleyhissalatu vesselam, hayır ağlamaktan değil, iki ahmak, facir sesten yasakladım, musibet sırasındaki ses, yüzleri tırmalamak, cepleri yırtmak ve şeytan matemi.